Hilal Ceyhan Köksal Yöneten Nisan Kumru Asr-ı Saadet'te Önceki Bölüm Ben bugünkü kadar zor bir gün yaşamadım. Bizi yere serdiniz. Beni yanına al. Gerekirse kendimi savunurum. Hilal mi? Onu en son gördüğümde üstündeki kayanın ağırlığı altında car çekişiyordu. ...Ebu Bekir onu satın almak istediğinde sevinmiştim. Çünkü ondan sonra işe yaramazdı. <gülüyor> Yeni efendisi ona iyi bakmış. Seni fark ederse o zaman anlarsın iyi bakmış mı bakmamış mı? Bakın burada kim var? Küfrün başı Ümeyye bin Haler. Gire bakalım Resulullah'a gidiyoruz. Hadi. Kureyş'in ileri gelenlere öldürülürken... ...beni neden sağ bıraktınız? Çünkü Allah Resulü savaşa zorla çıkarıldığını söyledi ve seni sağ getirmemizi istedi. O her zaman akraba hakkını gözetmiştir. Onu sıkı bağlı. Annesi çok zengindir. Bunu kurtarabilmek için iyi para verir. Kardeşim, başkalarının bana bunu yapmasını nasıl reva görüyorsun? Siz aramızdaki aile bağlarını çok önceden kopardınız. Evet haklısın. Biz bu muameleyi hak ettik. Hangi tarafın kazandığını söyle bana? ...Allah ve Resulü kazanmıştır. <gülüyor> Kahretsin. Bir koyun çobanının yaptığına bak. Şimdi seni öldüreceğim... ...ve sonsuza dek susacaksın. Sen... ...sen... ...kavminin... ...önderini öldüren kölelerin ilki değil. Beni böyle bir adamın öldürmesi ağrıma gidiyor. Kureyş'in... ...yiğitlerinden biri tarafından öldürülmeyi çok isterdim. 48. Bölüm Medine'de kalan Müslümanlar büyük bir merakla bekliyorlardı. Acaba Resulullah ve arkadaşları ne durumdaydı? Kureyş ordusunun sayıca çok fazla olduklarını duymuşlardı ve bu onları endişelendiriyordu. Medine'den çıkan yiğitlerin sağ salim dönmesi için Allah'a dua ediyorlardı. Hazreti Osman'ın evindeyse dualar farklı bir sebeple yükseliyordu. Hazreti Ayşe Ümmü Eymen ve Resulullah'ın tüm ev halkı peygamberin kızı Rukiye'nin etrafında toplanmışlardı. Rukiye ruhunu teslim etmek üzereydi. Bunun için eşi Hazreti Osman da sefere çıkamamış, onun yanında kalmıştı. Rukiye nasıl? İyi değil, Allah bilir ama bu hastalıktan kurtulamayacak gibi. Öyle söyleme Allah korusun Amin. Amin Keşke Resulullah gelene kadar dayanabilse Osman başından ayrılmıyor Hekim de geldi ama bir çare bulamadı Daha çok genç Allah'ım şifa ver Şifa veren ancak sensin Ya Rabbi Sen onu bize bağışla Amin. Amin Fatıma çıkıyor odadan Son durum nedir öğrenelim Fatıma inşallah hayırlı haber verirsin Ablan nasıl? Hadi kızım güzel haberlerle yüreklerimizi ferahlat. Bunu ne kadar isterdim bir bilseniz. Ablam ölüyor. Ah Rukiye. Öyle deme yavrum. Allah ömrünü uzun etsin. İnşallah iyileşecek o. Keşke. <gülüyor> Müjde! Müjde! Yavrum yavaş ol. Rukiye çok hasta. Özür dilerim haberi duyunca dayanamadım Resulullah ve arkadaşları muzaffer olmuşlar Elhamdülillah çok şükür Gerçekten büyük bir müjde verdin Enes Kimden duydun bunu Allah Resulü Abdullah bin Revaha Ve Zeyd bin Harise'yi müjdeci olarak göndermiş Medine sokaklarında bunu herkese duyuruyorlar Peygamberimiz nasılmış Sağlığı yerinde mi Yara falan almamıştır inşallah Kaybımız çok mu Yok çok şükür O da arkadaşları da iyiler 14 şehit vermişiz. Kimler onlar? Kimler onlar? İsimlerini öğrendin mi? <gülüyor> Maalesef Rukiye'yi kaybettik. Allah'ım sabır ver. Resulullah'a ne deriz şimdi? Ah Rukiye. Ah Rukiye. Ah Rukiye. Abdullah ile Zeyd'in Medine'ye gelişini haber alanlar... ...onların etrafına toplanmışlardı. Allah'a hamdü senalar olsun ki... ...Resulullah muzaffer olmuştur. Savaşın galibi Müslümanlardır. Allahu Ekber! Allah'a hamd olsun, şükürler olsun. Metkeliler zelil bir şekilde şehirlerine dönmek zorunda kaldı. Ebu Cehil... Öldürüldü Rebiya'nın oğulları Allah öldürüldü. Ümeyye öldürüldü Ümeyye bin Halef öldürüldü Peygamberimiz nasıl? Ondan, Ondan haber ver nasıl? Peygamberimiz selamettedir Anladım. Pek Anladım. çok Anladım. müşrik Anladım. esir edildi Allah Onlarla birlikte dönmesi yakındır Allahu Ekber. Allah Allah'a Allah. Allah. olsun Allah'a olsun Allah. Abdullah ile Zeyd'in bir görevi daha vardı. Şehit ailelerine yakınlarının şehadetini haber vermek. İki oğlunun birden şehit olduğunu öğrenen Afra Hatun bunu büyük bir sükunetle karşılamış, gözyaşları yanaklarından süzülürken şöyle demişti. Siz bana iki gözümün, iki ciğerparemin başka bir şekilde öldüğünü söyleseydiniz buna dayanamazdım. Ama siz diyorsunuz ki oğulların, o daha gibi delikanlılar bedenlerini Allah'ın Resulüne siper ettiler. Allah'ın dinini korumak üzere canlarını verdiler. Bundan ancak şeref duyarım. Benim oğullarım, aslanlarım artık bedrin aslanları olarak anılacak. Allah'ım bana sabır ver. Beni yavrularımla cennette kavuştur. <gülüyor> Medine'de bir yandan sevinç, bir yandan hüzün hakimken, peygamberimiz de savaş meydanında son kontrolleri yapıyordu. Şehitler için tek tek cenaze namazı kılındı. Ardından onları defnettiler. Peygamberimiz, bu meydandan ayrılmadan evvel kendisine akıl almaz eziyetler eden ve şu anda bir kuyuda üst üste cansız bedenleri dizili olan müşriklerin yanına gitti. Kuyuya eğildi ve şöyle dedi. Ey çukur halkı! Ey peygamberin akrabaları! Ona ne kötü akrabalık yaptınız! Başkaları onu kabul ederken siz ona yalancı dediniz. Başkaları ona zafer kazandırmak için yardımcı olurken siz ona karşı savaştınız. Rabbinizin size vaat ettiği şeyin doğru olduğunu şimdi gördünüz mü? Ben Rabbimin bana vaat ettiğinin doğru olduğunu gördüm. Peygamberimizin bu şekilde ölülere hitap ettiğini gören Müslümanlar şaşırdılar. Ya Resulallah, ölülerle mi konuşuyorsunuz? Şu çukurun içindekilerle mi konuşuyorsunuz? Peygamberimiz onlara şu cevabı verdi. Onlar beni sizin duyduğunuz gibi duyarlar ancak cevap veremezler. İslam tarihinde ilk defa savaş yaşanıyordu. Esirlerin hukuku henüz belirlenmemişti. Peygamberimiz arkadaşlarıyla bu konuyu istişare etmek istedi. Önce Hazreti Ebubekir söz aldı. Ya Resulallah, bunlar amcalarımızın oğullarıdır. Kabilemizden ve kardeşlerimizdendir. Benim görüşüm onlardan fidye almandır. Onlardan alacağın fidye Kafirlere karşı bize kuvvet olur Hem belki Allah onlara doğru yolu gösterir de Müslüman olurlar Hazreti Ömer ise farklı düşünüyordu Peygamberimiz onun fikrini sorduğunda Şöyle cevap verdi Bence her birimiz Kendi akrabalarımızın boynunu vurmalıyız Ey Allah'ın Resulü Bana emret Akrabalarımdan bize karşı savaşanların Boynunu vurayım Ali'ye emret Akil'in boynunu vursun, Hamza'ya emret, Abbas'ın işini bitirsin. Böyle yap ki müşriklere karşı kalplerimizde bir zaaf ve yumuşaklık bulunmadığı bilinsin. Ya Resulallah, onlar seni yalanladılar, seni memleketinden çıkardılar. Boyunlarını vur gitsin. Sahabe-i kiramın bir kısmı Hazreti Ebu Bekir'in görüşünü, bir kısmı da Hazreti Ömer'in teklifini uygun görüyordu. Peygamberimiz bir süre düşündükten sonra şöyle dedi. Yüce Allah bazı insanların kalplerine yumuşaklık, bazılarınki neyse sertlik vermiştir. Ey Ebubekir Bekir, senin halin İsa peygamberin haline benziyor. O şöyle demişti. Eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin,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 Sonra peygamberimiz fidye karşılığında esirlerin serbest bırakılmasına karar verdiğini söyledi. Ey Müslümanlar! Beni dinleyin! Resulullah esirlerle ilgili hükümleri açıklamıştır. Peygamberimizin buyruğudur. Esirler 4 bin dirhem karşılığında serbest bırakılacaktır. Fidye vermeye gücü yetmeyenlerin ise Müslümanların çocuklarına okuma yazma öğretme karşılığında serbest bırakılmasına karar verilmiştir. Ayrıca esirlere kötü muamelede bulunulmayacaktır. Onların elleri bağlanmayacak, onlara yediğinizden içtiğinizden yedirilecektir. Dikkat edin, onların haklarını koruyun. Müşriklerden 70 kişi öldürülmüş, 70 kişi de esir edilmişti. Üç ya da dört Müslümanın hakkına bir esir düşüyordu. Peygamberimizin amcası Abbas'ı ellerinde bulunduran Ensar grubu peygamberimize gelip şöyle dediler. Ya Resulallah, amcan Abbas esir olarak bizim payımıza düştü. Biz sizin de akrabayız. Abbas da bizim kız kardeşimiz olan Selma'nın torunudur. Bizim akrabamız için gerekli görülen fidyeden vazgeçmemize izin ver. Onu serbest bırakalım Peygamberimiz onların bu nazik teklifine Şöyle cevap verdi Abbas zengin bir adamdır Bir tek hemden bile vazgeçmeyeceksiniz Sonra amcasına döndü ve Ya Abbas kendi fidyeni Yeğenlerin akil ve neffelin fidyelerini Ve müttefikin olan utbenin fidyelerini öde Abbas buna karşı çıktı ve dedi ki Ey Muhammed ben Müslüman olmuştum ama insanlar beni onlarla birlikte gelmem konusunda zorladılar. Peygamberimiz amcasına şöyle cevap verdi. Senin Müslüman olup olmadığını Allah daha iyi bilir. Eğer doğru söylüyorsan zaten seni mükafatlandıracaktır. Ama dış görünüş itibarıyla bize karşıydın. Bu sebeple fidyeni öde. Ama benim buna yetecek param yok. Peygamberimiz eşin Ümmü Fadla verdiğin para nerede? İkiniz yalnızken ona Eğer öldürülecek olursam Oğullarım Fazla, Abdullah'a, Kusem'e ve Ubeydullah'a yetecek kadar para var dedin Karşılığını verdi Sadece eşinin bildiği bu hadiseyi kendisine haber veren yeğenine şaşkınlıkla bakan Abbas şöyle dedi Yemin ederim ki bunu eşimle benden başka kimse bilmiyordu Şimdi yürekten inanıyorum ki Sen Allah'ın peygamberisin Abbas kendi fidyesini verdiği gibi iki yeğeninin ve müttefikinin fidyelerini de verdi. Bedir Savaşı Müslümanlar açısından çok önemli bir adımdı. Allah'ın Müslümanlara olan yardımı inananların gönüllerini pekiştirmişti. Bir ordu sayı yönünden kendisinden üç kat, teçhizat bakımından da kat kat üstün olan başka bir orduyu darmadağın etmişti.